Mürşidin Rızası Hacı Alaaddin Attar Hazretleri şöyle buyurur. Sadat-ı Kiram Efendilerimiz, bu yolda muvaffakiyet, çalışmakla, gayretle olur buyurdular. Salik'in mürşidinden feyiz isteği, mürşidin emri yolunda çalışması sayesinde elde edilir. Çalışmadan elde edilen manalar kalıcı değildir. Mürşidin müride yönelişi, Eğer mürid tarafından çalışılıp derinleştirilmeyecek olursa, mürşidin bu yönelişi sadece birkaç gün sürer. mürşit alaka göstermeyen Salik'e ne verebilir? Hacı Alaaddin atar Hazretleri bir defasında şöyle buyurdular. Mürşidin himmetiyle Salik kendi varlığını unutabilir mi diye biri bizi imtihan etti. Bunu gerçekleşmiş görünce de onu manevi bir heybet kapladı. Sonra bu halden kurtulması için yalvardı. İnsan, bu taifeyi imtihan etmekten çekinmelidir. Mürid, mürşidinin teveccühüne engel olacak şeylerden kendi içini temizlemeye gayret etmelidir. Ancak ondan sonra ilahi feyze layık olur. İlahi feyizde eksiklik ve kusur yoktur. Eksiklik ve kusur, müridin kendindedir. Mürid, kendi acizliğini ve biçareliğini daima mürşit huzurunda korumalıdır. Ve mürid, şunu asla unutmamalıdır. Hedefe erişmek ancak mürşidin rızasını tahsil etmekle olur. Rıza yolundan başka yol yoktur. Mürit, mürşidinin teveccühünü muhafaza etmedikçe, kendi şahsi eser ve kıymetinin hiç olduğunu bilinçaltında bulundurmalıdır. Eğer salik daima kendi fiillerinin kusurunu görür, noksanını bilir ve kendi acizliğini idrak ederse, lütuf ve kerem sebebini de kabul etmiş olur. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kutu Ses-i Ruh hep bu sıfatı emreder ve şöyle derdi. Beni her zaman bu sıfattayken hizmetlerinde kullanırlar. Batında Allah ile zahirde Allah'ın emirleriyle olmak lazımdır. Bu iki sıfatı toplayabilmek kemaldir. Reşahat sahibi Ali bin Hüseyin Safi Kutu Ses-i Ruh şöyle diyor. Hacı Alaaddin Atar Hazretlerinin batında Allah'la olmak ifadesindeki sözün manası şudur. Mürit, batın kıblesi olarak Allah'ın zatına bağlanacak ve gönül gözünü mutlak yüzden Hak Teala'dan ayırmayacaktır. İki cihanda haktan gayrı muradı olmayacaktır ve bütün mevcudiyeti cenab Hakk'a feda edecektir. Yine Hacı Hazretlerinin zahirde Allah'ın emirleriyle olmak şeklindeki ifadelerinden murat şudur. Mürit, kitap ve sünnetle amel etmeli ve zahirinde onlara aykırı en küçük bir tavır içinde bulunmamalıdır. Zira sadık mürit artık bedenen ibadetleriyle şeriata, ruhuyla tarikata, sırrıyla da vuslata bağlanmıştır.